948, numaralı konu, Ebu Umame el-Bahili'nin, Hazreti Peygamber'in sireti hakkındaki rivayeti, Evet, Ebu Umame'ye, Peygamberden dinlediğin bir hadisi bize söyle, dedim, Ebu Umame, Resulullah'ın sözü Kur'an'dı, çok zikrediyor, rutbesini kısa kesiyor, namazını uzatıyordu, gurur diye bir şeyi yoktu, bir fakirle veya bir düşkünle ihtiyacını giderinceye kadar meşgul olmaktan çekinmez, yüksünmezdi.